Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Evet önce... Bu... Haberlerle başlayalım. Haberle peki. Çünkü bugün İspanya dönem başkanlığının son günü ve bir fasıl açılıyor bugün yetişti yani ama hakikaten itekaka olduğu iş çünkü bir veterinerlikle ilgili bir yasanın meclisten çıkması gerekiyordu bu faslın açılabilmesi için fasıl da bizi yani açık radyo dinleyicilerini seni açık radyoyu ilgilendiren bir fasıl gıda güvenliği veterinerlik ve bitki sağlığı faslın adı önemli bir fasıl. Evet. Ee, zor. Hepimizin, bir hepimizin hayatını yakından ilgilendiriyor yani. Ee, 13. Fasıl olacak, açılacak olan. Ee, bu yasayı bir türlü bu Anayasa değişiklikleri hengamesinde çıkaramamıştı Meclis. Egemen bağış hakikaten bu konuda iyi çalıştı ve e, e, sonunda tam demin dediğim gibi yani zorla yasa çıktı ve ama bu arada. Bu fasılların açılması için, e, açılabilmesi için e, toplanan bir hükümetler arası konferans, e, Intergovernmental Conference diye bir şey var. Yani adı öyle. Evet. E, onun toplanma tarihi geçti bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Kıbrıs. Cumhuriyeti e, bununla vakti geçti artık bu e, olmaz falan dedi, dedi biraz. ondan sonra, sonra hallettiler. Ve bugün yani hakikaten son gün e, İspanya dönem başkanı. Çünkü İspanya için önemli İspanya Türkiye'nin ağabeyle entegre olmasını temenni eden bir ülke. En azından şimdiki hükümet öyle. Dolayısıyla sonunda oldu. Yani bugün işte bakan orada. E, Tüsiyat heyeti de, de e, Brüksel'de tesadüf. E, tabii bütün bunlar ilişkilerin Avrupa Birliği ile ilişkilerin öyle ısındığı e, tekrardan e, de, yani bir hareketlilik olduğu olacağı anlamına gelmiyor tabii. E, abartmamak lazım. Yani Avrupa kendi derdiyle Türkiye de kendi derdiyle e, meşgul. Ama yıl içerisinde ben bu vize kolaylığı konusunda bir gelişme bekliyorum açıkçası. Kolaylık diyorum yani çünkü pek çok e, e, yorumcu bunun kaldırılmasını. Evet, hep öyle deniyor. Yok Rusya şey Rusya'yla yani. da mesela öyle dendi ama ha. kaldırılma falan değil bu tabii. Ama zaten hani e, durum artık herhangi bir kolaylığın bile ciddi anlamda e, Hükümetin açısından işe yarayabileceği bir durum varmış gibi ya yani sabah hükümet... beşte kuyruğa girmekten ne hani bir sürü bir sürü bir sürü garip hal oluşmuş tabi tabi yani evet, işin evet. hakikaten cılkı çıktı ee, ve yani inanılmaz şeyler oluyor <gülüyor> gazetelere haber oluyor tanın başına gelenleri evet, biliyorsunuz tamam. yani tanla konuşacağız onu yani günümüzdeki günlerde e, böyle bir. Tür... Yani hiç ipesapa gelmez bir muamele ne olduğu belli değil niye reddediliyor belli değil falan artık dolayısıyla buna bir çare bulmak Avrupalılar da tabii bundan rahatsız bir de bu işi ihale ettiler bize bir takım yani daha ucuz olsun diye o o ihale ettikleri şirketler. Kraldan kralcı davranıyor falan tam bir kepazelik yani. Neyse belli gruplara, öğretim üyelerine, öğrencilere özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki kurum kuruluşlarla proje yapanlara ve tabii iş adamlarına bir kolaylık gelecek bu yıl içerisinde öyle gözüküyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli öyle mi yani bu mü schenngen yani. ee, komisyon bunu müzakere ediyor İşte bu çipli pasaport onun için çıktı ondan sonra Entegre sınır güvenliği frontex diye bir mekanizma var onun içine dahil ol, ona dahil oldu Türkiye İçişleri bakanlığı çalıştı bu konuda bir de e, Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili bir düzenleme var. Geri dönüş, geri kabul pardon anlaşması. E, o da imzalandı veya imzalanmak üzere. E, geri kabul şu, yani Türkiye üzerinden giden üçüncü ülke vatandaşları eğer orada iltica talepleri e, veya oturma talepleri reddedilirse ki umumiyetle öyle oluyor. Türkiye bunları geri alacak. Böyle bir uluslararası bir düzenleme var. Bunlar olduktan sonra da herhalde yılın ikinci yarısında Belçika dönem başkanlığında yani yarın başlayacak olan e, bir gelişme olabilir. Bu bu. Tamam. Evet. Belçika'nın başkanlığı da enteresan olacak. Değil mi? Yani tabii. hangi Belçika? <gülüyor> Üç Belçika'dan bir. Belçika'dan biri. Öyle mi? O da ilginç bir farsa dönüşmüş vaziyette tabii. Tabii tabii yani tam bir komedi. Evet. Tutmamış şu. Evet. ...bir aşı da bu. O daha da eski üstelik... ...1850'lere dayanıyor yani. Ee, evet onu daha fazla... ...konuşma imkanı bulacağımız... Herhalde, herhalde, ...apaçık ortada yani. Tabii. Ee, şimdi bu Kıbrıs... ...tabii bir takım gelişmeler var... İşte ...belediye seçimleri oldu... ...aslında öyle çok büyük bir... ...sürpriz yaşanmadı. Bekleniyordu yani... Yani belediye baş seçime giren belediye başkanlarının çoğu gene kazandı. Yani çok büyük bir sürpriz olmadı. Bir iki yerde Ulusal Birlik Partisi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi bir hamle yaptı, bir iki yeri daha aldı ama öyle aman aman bir UBP'e geri dönüş söz konusu değil. Bu senenin sonuna kadar çözeceğiz demiş. Yok çözüldü. Senin haberin yok. Ha belki de. Evet. Ay canım oldu. Bitti. Yani e, orada e, şöyle bir gelişme var. E, bu ara ara bunu Rauf Denktaş da yapardı. Şimdi bir <gülüyor> üçlü zirve teklifiyle geldi. New York'a gitti e, Derviş Eroğlu Ankara üzerinden tabii. Üçlü zirve dedi. Kıbrıs Rum, Kıbrıs Türk ve eee Pankimon Şimdi bankimun ahı gitmiş Bağlı ah kalmış bir genel sekreter Başından beri öyle zaten Son derece zayıf bir genel sekreter Çünkü onu seçenler Onun zayıf olmasını istediler Başından itibaren hiçbir şey yapamıyor Yani eli kolu bağlı Şimdi gidiyor orada Hristofias kabul eder mi bu üçlü zirve teklifimi Göreceğiz diyor mesela Şimdi komik bir eşgüdümsüzlük Açıkçası çünkü ya yani müzakere ettiğin adamdan bahsediyorsun. Yani <gülüyor> her hafta görüşüyorlar. Üstelik Birleşmiş Milletler denetiminde yani o üçlü zirvede dediği aslında Lefkoşa'da her hafta toplanıyor bir şekilde. Yani aynı seviyede değil belki ama girişiminden haberi yok adamın, Hristofias'ın yani Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın. Bu evet. tipik bir Topu taca atma taktiğidir. Ve muhtemelen de Ankara'nın telkinidir. Bu Derviş Eroğlu böyle kararları, yani böyle teklifleri kendi başına getiremez. Yani bu dahi, yani şu üçlü zirve e, teklifi dahi müzakerelerin katiyen yani iyi gitmediğinin bir kanıtıdır. Dolaylı kanıtıdır yani. Yani, bu, bu, yani var olan e, süreci beğenmeyip bir... E, daha üst düzeyde bir iş yapılmasını bir taraf amatı taraflardan bir tanesi dile getirirse Allah ki işler orada iyi gitmiyor yani. Tabii bu uluslar arası zirve yani veya konferans Dayton gibi yani Bosna savaşının sona erdiren Dayton gibi bir top konferans epeydir konuşuluyor ama bu üçlü değil. Yani bunun içinde Türkiye'de var, Yunanistan var. Ve e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin <gülüyor> e, beş daimi üyesi var. Yani e, P5 denilen üyeler var. Dolayısıyla bu da hala gündemde ama üçlü müslü değil tabii yani. E, yani Birleşmiş Milletler bir sekreter ya. Kıbrıs'ın kuzeyindeki devlet kimse tarafından tanınmayan bir devlet. Öbür, öbür tarafta işte hem Birleşmiş Milletler'e hem Avrupa Birliği'ne üye bir devletten bahsediyoruz. Bu üçü arasında ne çözebilir? Artık sen hesap et yani. Evet, bu devam edecek böyle. Kıbrıs ben... tabii canım. Tabii. O, evet. Ve bu doğrudan ticaret tüzüğü konusunda bir takım kıpırdanmalar vardı hatırlayacaksın. Daha 2004'te anlam planına... Türk tarafı evet dedikten sonra Avrupa Birliği tarafı artık bir yani bu ekonomik yaptırımları veya ambargo izolasyonları hafifletelim diye bir yola çıkıp ondan sonra becerememişti. Şimdi o tekrar gündeme geldi. Lisbon Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra. Çünkü oy birliği gerekmiyor dedi İsveçliler. Fakat o hukuk, Kıbrıslı hukukçulara takıldı bu girişim. ...eğer doğrudan ticaret tüzüğü... ...geçebilse... ...tabii bu Türkiye'nin müzakerelerinin de... ...önünü açacak yani... ...14 fasıl Kıbrıs'tan dolayı... ...tıkanık biliyorsun... ...ve hiçbiri de kapanamıyor... ...Avrupa Parlamentosu'nda bir görüşme oldu... ...geçen hafta bununla ilgili... ...grup başkanları toplanıp... ...bu doğrudan ticaret tüzüğü konusunda... ...bir karar alacaklardı... ...toplantıyı yapamadılar... <gülüyor> ...gündeme bile alamadılar yani... ...dolayısıyla... Şimdilik bunu unut. Bu da bu. Evet. Ee, gelelim bu Toronto yani Türkiye'nin İsrail üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile artık iyice e, kararmış olan ilişkilerine istersen. Evet Philip neydi Gordon Philip diye bir adam Gordon Zaten... Philip diye bir adam dediğin Philip Gordon diye masası şeydi <gülüyor> <gülüyor> müsteşar yardımcısı Amerikan Dışişleri Bakanı Evet Farsın bir parçası aslında çünkü bugünkü programımızın şeyi de bir Fars olduğu bütün şeyin gö gösteren sayısız örnekle dolu onun söyledikleri de yani Türkiye hmm. eksen Batıya bağlılığını ispat etsin filan gibi ...bir şey söyledi. Ben çok anlam... ...verebilmiş değilim. Şimdi onu... E, ...batı doğu olarak Çalip değil de... ...Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan... ...o e, model ilişki diye bir kavram var ya... ...stratejik... E, ...öyle e, mi okumamız ortaklık. lazım? Yani bu çok teknik bir şey söylüyor canım. Yani orada... E, o, ...onun e, meali de şu... E, ...biz... 1529 galiba sayılı e, İran'a yaptırımlar kararını aldık. Dördüncü e, jenerasyon yaptırımları e, aldık. Hı -hı. E, ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kendi başına bu yaptırımları yetersiz bulup daha da e, e, acıtacak yaptırımlar konusunda karar aldılar. Eğer Türkiye yapmak e, Batı'nın yanında ise hala bu yaptırımlara hem Birleşmiş Milletleri hem bizim aldığımız yaptırımlara, yaptırımlar konusunda adım atmalı, bunları uygulamalı demek o. İyi öyle demek, öyle okunması gerekiyorsa öyle e Öyle Başka ne yapacaksın? Çıkıp ben yani üç kuruluk valla bir elham mı okuyacaksın ben Batılıyım diye yani. E i̇şte Evet evet anlaşılamıyor. Yani... İşte bu o ama o. Yani diplomasi dilinde böyle her şeyin adı konmaz. Satır aralarında <gülüyor> okunur. Yani mesela bu şimdilik de diyor. Onu... İyi okuyalım. E işte bu. Peki. Yani, yani İran'a yaptırımlar konusunda hadi bakalım diyor. İyi. Yani. Tabii burada çok daha derin sorunlar var. Yani bunu küçümsememek lazım bunun e, ahlakla falan alakası yok. Bu, bu çıkar ilişkisi o kadar. Yani daha e, öteye ötede bir, bir tahlile gerek yok. Yani yoksa e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikasının ne olduğunu biliyoruz hepimiz Hı -hı. değil mi? Yani bir daha tekrar etmeye gerek yok. Ama benim gördüğüm şu ki yani Türkiye'nin e, ilişkileri, İsrail'le bu bozulan ilişkileri e, Amerika'yla olan ilişkilerine de sirayet etti ama orta vadede İsrail'le olan ilişkiler düzelecek Amerika ile olan ilişkiler öyle pek düzelemeyecek gibi geliyor yani oradaki tahribat daha fazla şimdi bu Toronto görüşmesi biliyorsun G20 münasebetiyle yapılan Toronto'daki ikili görüşme ee, bizde basına e, yansıdığının aksine fevkalade kötü geçti bir kere ee, Yani Obama İsrail'den özür isteyecek e, diye bir manşeti var mesela tarafın dün Bu böyle bir şey yok Yani e, bu tamamen e, bizimkilerin heyetin kendi kendine gelin güvey olması öyle anlaşılıyor ee, bu senin Phil Gordon dediğin Associated Press'e verdiği bir röportaj var biliyorsun toplantıdan hemen önce ee, yani Obama Erdoğan toplantısından görüşmesinden önce ee, orada ne söylüyorsa ki o yansıdı biliyorsun geçen hafta e, basına yani Phil Gordon işte ispat edin lafları onların aynısı tekrar edilmiş durumda ve e, bizimkilerin bu bir dosya verme teşebbüsü vardı, e, otopsi raporları ile ilgili e, mavi Marmara baskını ile alakalı. Evet. Onu Amerikalılar <gülüyor> almadı mesela. Yani bizde biz basına aldı diye yansıdı yok öyle bir şey yani bana gelen haberler reddettikleri yönünde bu nerede dolayı, dolayısıyla burada bir, büyük bir sıkıntı var hükümet açısından söylüyorum. Yani e, ne e, oraya giden Washington'a giden heyet 10 gün önce orada olan heyet ne şimdi Obama ile yapılan görüşme sonucunda Amerika ile bir yol alınabilmiş değil ama İsraille ile bunun buna karşılık bir takım çalışmalar yürüyor. Yani bu özür meselesi oradaki gemilerin ee, ve tabii Marmara'nın başta olmak üzere geri yollanması Bence bir, onlar artık İsrail'in olsun. Geri yollamasın İsrail'e. İstemiyor <gülüyor> musun sen söyleyeyim? Yok hayır yani İsrail'e onlara ben el koydum desin bitsin işe. Bir de el koyulmuş <gülüyor> eşyalar var. Onların hepsini evet. geri verecek. Herhalde tazminat da verecek ama onun da, ve istedik ama burada en önemlisi askeri anlaşmalar İptal falan edilmiyor. Edilmedi tabii ki. Ee, yani bir, bir zurnanın... Tabi canım yani şeyde Çünkü ayrıca... Mesele bu yani bu burada atıp tut, tutmak kolay ee, ve yani o kadar tuhaf o kadar absürt hatta bir durum var ki yani sen Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini ve neredeyse bütün batı ile olan ilişkilerini germiş vaziyettesin sürekli üst perdeden atıp tutuyorsun... Ve esas yapılması gereken şeyi de yapmıyorsun. Yani askeri anlaşmaların iptali. Neden yapmıyorsun? Çünkü Kürtlerle savaş ediyorsun da ondan yapamıyorsun. Bu kadar basit. F-16'ların bütün elektronik teçhizatı biliyorsun İsrail e, e, teknisyenler tarafından kotarılıyor. Daha burada yapılamıyor. E, F-16'lara da bir şekilde ihtiyacın var değil mi? O, o daha taşı bombalamak için. İşte budur. Yani içeride daha e, meselelerini halletmemiş bir ülkenin sağa sola nizam vermeye kalkmasının sınırı budur. Doğru. İşte yani, ve, ve, ve, o, yani şu sırada o yani bütün bu e, yayılan haberlerin aksine hem içeride hem de dışarıda AK Parti hükümeti kırıp döktüklerini toplamayla meşgul şu sırada. Yani ve bu yani seçime giden, giden bir hükümet açısından çok da e, parlak bir e, durum değil açıkçası. Evet, dünya açısından da fevkalade endişe verici bir durum elbette. devam ediyor zaten. Elbette, Amerikan gemileri, bunker busterlar da evet. gelmiş zaten. Evet. Bence İran'da bombalasınlar, bu işten de kurtulalım böylece. Vallahi o, o öyle bir seferde olacak bir şey değil. Yok canım ee, öyle değil. <gülüyor> Densley yazmış. Geçen gün okudum. E, binden fazla İran hedefini, <gülüyor> on binden fazla pardon, birkaç saat içinde vuracağı. apaçık şey Center for International Studies and Diplomacy evet, evet, Londra evet. Üniversitesi'nin meşhur var ya. O işte diyor hazırmışlar. On bin hedefi İran'da birkaç saat içinde vurmaya hazır diyorlar ama ondan sonrasının ne olacağını da merakla bekleriz yani. Vallahi beklemeye bile vakit Lütfü kalmayabilir. kalmayabilir yani. <gülüyor> o yüzden e, yani bir, berbat bir gidişat e, oldu e, kesin tabii yani bu e, Hürmüz Boğazı'ndan giren e, ee, armadadan bahsediyorsun değil mi? evet evet tabi yani, ama o armadanın tabi yani illaki saldıracak diye okumamak lazım İsrail'i saldırtmamak amacıyla da orada bulunabilir diye de okuyabilirsin çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle bir saldırı sonucunda ...Orta Doğu'nun ne hale geleceğini... ...hesap edemeyecek durumda mı Allah aşkına? Ee, Valla belli olmaz. Çünkü <gülüyor> Amitay... Yok Bush ek... değil. Ha, hayır, bu, o, Obama Bush'u çok kat be kat aşmış durumda. Son raporlara baktığınız zaman... ...bu Bunker Buster denen işte şeyler... ...sığınak delen evet. sıraları... ...mesela Bush döneminde... ...başlatılmış... ...fakat ilerlememiş, hiç kadük olmuş bir planı... Bush, e, ...Obama gelir gelmez ilk işi canlandırmış ve şimdi hedeften önce tamamlanmış bankır bastılar Dolayısıyla belli olmaz bu işler yani. Vallahi, e, şöyle ben, olabilir yani preventive e, Strike'ı yani önleyici e, vuruşları ben yapayım sen karışmada diyebilir belki ama <gülüyor> ama yani işin böyle şey. Evet yani çok enteresan rakamlar var geçti yeni elime yani 2000 Üçten bu yana, Irak'ın işgalinden bu yana özellikle şey döneminde, Obama döneminde artık Dört kat artmış Amerika'nın vurma gücü. Yüzde dört yüz yani. İşte zaten Filan. Sipri rakamları evet. ortada. Yani işte Haziran başında açıklandı biliyorsun. Yani İsveç'teki ee... Evet evet. Yani Pentagon bu işi halledebilir. Obama Vallahi adına da. Sanmıyorum ama eee e, zaten bütün bu alınan kararlar e, iş oraya kadar gider mi bir biraz polyanacılık yapalım bence de gitmez e, ve bu alınan yaptırım kararları da bununla alakalı. Ha diyeceksin ki yaptırım kararları Yıran'ı daha da azdıracak doğru. E, fakat burada şöyle bir temel sorun var herhalde Ömer yani İsrail'in e, e, İsrail ne olursa olsun ne olduğunu da biliyoruz zaten yani işte İsrail'in bekası e, konusunda Batı taviz vermez. Böyle bir parametre var. Yani bu parametre değişmedikçe e, ve bu parametre konusunda e, civar ülkeler, e, Türkiye de dahil buna garanti vermedikçe, veremedikçe bu gerginlik sürecektir. Yani bu bu bu kadar basit. Maalesef. Yani ben real politik konuşuyorum. İyi bir şey demiyorum tabi. Ama böyle bir, başımızda böyle bir bela var yani. Ve bu da ta soykırıma kadar dayanıyor unutma. Z evet zaten ee, bir şeye giderse, ee, yani in inşallah gitmez tabii. Giderse de zaten bunu tartışacak zamanımız olacağını hiç zannetmiyorum. Ha yok elbette. Böyle bir şey Biz kendi meselemize <gülüyor> bakalım. Ben bu e, oku, bir geçen haftaki e, makalemden söz ettim sana Kürt meselesiyle hmm. alakalı evet ee, yani ben bunu, bu meselenin artık e, Türkiye'nin içinden halledilebileceği kanaatinde değilim e, bu, yeni gelen e, tesadüfe bak ki Amerikan Büyükelçisi de e, Arap Dünyası ve Kürt meselesi uzmanı Ricardone yeni tayin olan Ankara'ya e, Amerika Birleşik Devletleriyle olmaz tabi bu ama yani böyle marti ahdisari e, ağırlığında ee, bir uluslararası müzakereci biraz Oslo süreci gibi bir, bir sürece doğru gidilebileceği kanaatindeyim. Çünkü burada artık e, e, yabancılaşma e, had safhada. Yani e, hakikaten e, iki farklı dil konuşuluyor. E, işte bir iki cılız ses de çıkıyor arada tabii sivil toplum kuruluşlarından ama ee, herhalde bu e, bu arabuluculuk girişimlerinin altın kurallarından ikisi konusunda e, e, her iki tarafta da algı kanaatimce yetersiz yani bir, birincisi bu çatışmanın bir galibinin olamayacağı yani stalemate yani böyle bir algı yok da hala bu şekilde çözülebileceği konusunda özellikle Türk tarafında böyle bir şey var inanç var. Diğeri de çözümün bedelinin, çözümsüzlüğün bedelinden daha hafif olacağı hesabı. Yani bu hesap da yapılamıyor. Dolayısıyla birisini, birilerinin gelip bunları anlatması gerekiyor ki... Bir de şu var, yani bu o kadar uzun vadeli bir süreç ki... Çünkü içinde bulunduğumuz süreç daha hala savaş süreci. Yani 26 yıllık bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Bunun bedeli, yani barış anlamında, süresi en azından bedeli değil. 20 sene bulur. 20 seneyi bulur. Şeye baktım, Kuzey İrlanda'daki Silahsızlanma Komisyonu nun süresine baktım. 95'te kuruluyor. Ne zaman bitmiş biliyor musun? Şubat ayında. Evet. Düşün. 15 yıllık yıl. Dolayısıyla yani bu iş... Çok uzun vadeli, uzun soluklu, akıl ve sebat gerektiren bir iş. Ben şimdilik böyle bir, bu ikisinin olduğu kanaatinde değilim hiçbir taraflarda. Dolayısıyla uluslararası ara buluculuk herhalde en makul çözüm gibi duruyor burada. En azından bir yerden başlayabilmek için. Çünkü yani bu Ankara'da kapalı kapılar ardında işte güvenlik uzmanlarının yapabileceği bir iş değil yani. Evet, bunu da şey yapalım, tartışalım daha sonra da. Evet, ilginç. Durum bu. Peki. Hayırlı günler. Teşekkürler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.